Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allah, u, Allah, u, Allah, u, Allah, u, Allah u. Değerli Müslümanlar ilk önce helal edin yolda çalışım vardı o yüzden geç kaldık Allah Azze ve Cellemi de rahmetin anlatayım yani öyle bir yola girdik ki imkanı yok yani oradan aynı güne gelmemizin imkanı yoktu Allah Azze ve Celle'ye dua ettik olduğumuz gibi aynı yerden tekrar ana yere geldik. Ondan sonra yol kapı olan bir çalışması olan koskoca birin vardı. Bir geldik birin de açılmış. Öyle geldik Allah rahmet edildi. de hak kazandı tekrardan. Evet gerçekten değerli Müslümanlar vakit su gibi akmakta. ömür hiç farkına varmayacak bir şekilde geçmekte. Yani vakitlere baktığımız zaman gerçekten seneler, aylar gibi aylar, haftalar gibi haftalar, günler gibi günler ise sanki böyle ...dakikalar gibi geçmekte. Yani gerçekten vakit çok önemli. Yani bizi zaten bu vakitler çok hızlı geçmekte. Vakitin önemi hakkında İslam Ali bir sürü e, tavsiyeleri var. Özellikle en çok hoşuma giden bir tane söz aktarmak istiyorum. İmam Şafii rahimahullah diyor ki El vaktu sayfun fe illem tahta fe Vakit kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser diyor. İmam Şafi Rahimallah. Yani gerçekten vakite o kadar çok önem vermemiz gerekiyor. Böyle bir yani vakitin değerini anlamak için alimlerin hayatlarını okursak gerçekten vaktin değerini anlarız. Yine alimler bizim için gerçekten birer bir nurdur, birer önlerdir, hidayet rehberleridir. Onlar dini en güzel şekilde yaşayanlardır. Yine vaktin de değerini en güzel şekilde anlayanlar ve yaşayanlar da yine onlardır. Onların vaktin değerine önem verdiklerini hayat kısılarını okursak çok güzel, ilginç karelerle karşılaşabiliriz. Örneğin bir tane alim diyor ki, ben iki, ömrüm ne diyor? Şu iki şeye üzüldüğüm kadar hiçbir şey üzülmem. Bir diyor, yemeğe gittiğim zaman, iki, lavaboya gittiğim zaman. Yani alim, lavaboya gitmeyi ve yemek yemeyi bir vakit kaybı, bir hüzüntü kılıyor kendine. Yine bir alim soruyorlar, kendisi ekmeği, kuru ekmeği ıslatarak yiyor. Ekmeği ıslatarak yiyor. Bunu sebebi sorunca diyor ki, bu ıslak olunca, çiğnenmeden diyor vakit kazanıyorum. Ve bu çiğ, 60 çiğnemeyi, yarısı 20 çiğnemeyi düşürüyorum. Ve bu 20 çiğnemeyle diyor daha fazla kitap okuyorum. Normalde halkada bir kitap okuyorsam, yani günde bir kitap okuyorsam, günde 5 kitap daha fazla okuyabiliyorum. Diye bu şekilde tasarruf ediyor. Yani gerçekten, alimlerin vakite vermiş olduğu değer, gerçekten bizim arasında dağlar kadar fark var. Hepimiz alim değiliz, hepimiz alim de olamayız. Ama bu tamamen bir şeyi elde edememek, bir şeyi kaparmak anlamına gelmez. yine bu tabi bir kaydedir Bir şeyi tamamen elde edememek, onu tamamıyla bırakmak anlamına gelmez. Onları rehber edinmemiz gerekiyor. Yani onların vakit vermiş olduğu değerle biz yapamayız ama elimizden geldiği kadar yine vakitimizi düzenli bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Vakit hususunda konuşacak olursak gerçekten çok uzun uzun diye konuşabiliriz. Önemli olan işte kendi Müslümanın kendi içerisinde kendi içerisinde günlük programını, vaktini iyi ayarlaması gerekiyor. Müslüman kesinlikle başı boş öyle keyfine göre, işte şu an e, biraz daha işte bileyim, biraz şu şöyle olursa artık kafama göre hareket edelim, işte şöyle olursa bakalım duruma göre Allah kerim diye bir şey yok yani. Senin her zaman Müslüman ciddi olması lazım, programlı olması lazım, vakitine göre hareket etmesi lazım. Allah azze ve celle bize bile ne yapmış? Bizi 5 vakite bölmüş. Niye? işlerinizi vakitli yapın diye. İşlerinizi güzel yapmanız için Allah Azze ve Celle bize vakitlerimizi bölmüş. O yüzden bu vakitleri de Müslüman da bu vakitlerini kendine ayarlayacak. Kendi programına göre vaktini ayarlayacak. İnşallah vakitler noktasında program yaparsak özellikle size tavsiye edeceğim olursa çünkü yazılı programlar noktasına gelince biz müslüman olarak yazılı bir şey kendimize adet edilemiyoruz. Allah Azze ve Celle bunu bildiği için bize çok güzel bir şekilde beş vakit namazı vermiş. En azından bu beş vakit namazı takip alırsak bu 5 vakit namaza göre inşallah hareket edersek daha iyi olur. Zaten en büyük bizim önlerimiz öğretmenimiz Resulullah Aleyhisselatü hayatını tatbik edersek o en güzel bir şekilde vaktini değerlendiren oydu. Bizim gibi uykusuna düşkün olanlar işte böyle uykusu, uykusu şey olanlar bu vakitleri tam manasıyla değerlendirmez Müslümanlar. Gerçekten ilk Müslümanlar da ilk, yani ilk Müslümanlarla aramızda çok dağlar kadar fark var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz anlayışına baktığımız zaman, vakit anlayışına baktığımız zaman aramızda dağlar kadar fark var. Siyer kitaplarını okuduğumuz zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uykusu, günlük uykusu, kayloyu de katarsak, bakın kayloyu de katarsak 6 saati geçmiyor. Yani subhanallah. Ve 6 saati geçmiyor ve ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Biz de neredeyse ayakları şişen peygamberin gözleri şişene kadar uyuyan ümmeti olduk. Gerçekten durumumuz İşler açılmış Müslümanlar. Herkes kendi öz nefislerine baktığı zaman gerçekten çok eksikliğiniz var. Bu noktada çok taksiratımız var. Yani gerçekten Allah Azze ve Celle'ye şu Ramazan değerini fırsat duyerekten Allah Azze ve Celle'ye çok güzel bir şekilde yönelmek lazım. Vakitlerimizi bu vakit namazlarına en azından gece namazlarıyla sabah namazının programıyla, sabah namazından uyumamakla, öğlen namazına kadar öğlen namazında bir kayda yaparaktan ondan sonra ikindi, akşam, yatsı yani bereketli geçirmek için İnşallah elimizden gelene kadar sınırlarımızı zorlayalım. Vallahi Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete rahmet etmesi için ümmetin sünnete, sünnete mutabık olması lazım. Rahmet sünnetle beraberdir. Yani biz bir sünneti yani yine sahabeler bir savaşta bir sünnet yüzünden bir kaleyi fethedemiyorlar. Düşünüyorlar diyorlar ki biz ne yapıyoruz? Hangi sünneti yerine getiremiyoruz da Allah Azze ve Celle bize rahmet etmiyor. Düşünüyorlar diyorlar ki misvak. Aa misvak misvaklamaya başlıyorlar ve dişlerini misvaklamaya başlıyorlar. Ve kale'den gözetçiler "Aa bunlar dişlerini mısafırlar. Bunlar bizi yiyecek." diye korkup kaçıyorlar. Öyle fetih Allah adına bir fetih nasip ediyor. Yani gerçekten rahmet, hidayet ve zafer sünnete mutabıkladır. Elimizden geldiği kadar sünnetlerimize uyalım. Bu Ramazan'ı diriliş fırsatı bırak bilerekten bu Ramazan'da kendimizi sünnete ayarlayalım Müslümanlar. Rabbim inşallah bu sünneti ameliyatların noktasında, vakitlerimiz değerlendirme noktalarımızda bize yardım eden bize sünnete mutabık olanlardan eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.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 Finna. Amma ba'd. Özellikle vakide kendini uyarlayan Müslümanlar nefislerini de tezki edecektir. İslam'da nefsin tezkiyesi gerçekten çok önemli. Allah Azze ve Celle nefsi tezki hakkında buyuruyor ki قَدْ اَفْلَهَ مَنْ ذَكَّاهَا Onu temizleyen kurtuluşa ermiştir. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Onu temizlemeyip de öyle bırakanlar da helak olmuştur diyor Allah Azze ve Celle. Nefisin birçok çeşitleri var. Nefisin türleri var. Ayetlerde, hadislerde geçiyor. Nefsil levvame, işte kendini kıyan nefis. Nefsil emmare, kötü olan nefis. Böyle nefis çeşitleri var. Ama Allah Azze ve Celle'nin kendisinden razı olduğu nefis çeşitleri. nefsi i mutmainne, nefs radiye Allah Azze ve Celle bu diyor ki, يَا اَذْغَتُهَا الْنَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ ey مُطْمَيِنَّ Olmuş nefis, ila اِلٰى رَبِّكَ رَادِيَة ''Sen ondan, o da senden razı olmuş olarak'' ''Fedhulû ibâdî, fedhulû cennetî'' ''Sen, o senden razı olarak da, sen, o senden razı olarak ve sen de ondan razı olarak da, yir salih kullarımın arasına, gir cennetimi'' diyor Allah Azze ve Celle. Yani gerçekten İslam'ın asıl ana kaynağı nedir diye sorsanız, vallahi şöyle deseniz, yalan söylemiş olmazsınız. ''Temizlenmektir, arınmak'' ''Temizlenmektir, arınmaktır'', arınmaktır. Nefislerimizi tezki etmeye okuyalımlar. Elimizden geldiği kadar nefis tezkiyesi yapalım. Nefislerimizi kesinlikle e, kesinlikle taraflayalım. Nefis tezkiyesi noktasında tezki kitapları okuyabiliriz. Özellikle alimlerin Seyir Resulü kitapları var. E, tar, Tarif ve tarih kitapları var. Bunlardan özellikle Abdullah i̇bn ve Ab, Ahmet Ali Züh kitabı Züh kitabını tavsiye edebilirim. Elimizden geldiği kadar onların Hayatlarını okursak, ister istemez insan kendini zaten tezkiye verecektir. Gerçekten, baktığımız zaman bizim gerçekten nefis ihtiyacına, nefis tezkesine çok ihtiyacımız var Bizim ilk etaplı olarak da kendimizi arındırmamız gerekiyor. Ki zaten, alimler diyor ki, tahalli بَعْدَ tahalli Diyor ki, arındırmak, yani bir şey temizlemek, süslenmekten öncedir. Yani biz amellerimizi imanımızı süslemeden önce amellerimizi iyice anımdırmamız gerekiyor. Yani kalbimizi iyice anımdırmamız gerekiyor. Böyle teşbih olarak alimler diyorlar ki mesela diyor iki bardak düşünün. Bir tanesinde zift var, siyah. Bir tanesinde de süt var. Bir e, süt var bardak. E, ve bir tane su dökülüyor. Su dökülüyor. O zift olan su dökülünce ne oluyor? O temiz suda zift oluyor. Diğer süt olan bardağı veya temiz olan bardağı da su döküldüğüne zaten temiz. E gelen kaplı temiz. Ne oluyor? Nurun ala nur oluyor. İşte aynı şekilde nefsini tezke etmiş olan temiz kaplar da aynı bu temiz süt, temiz kap halindedir. Nefsini temizleyememiş, nefsini karanlıkları içerisinde bırakan olan kap da aynı nefsini temizleyememiş kalbin durumu gibidir. Sen ona ne kadar güzel şeylerle ilhak edersen, yani ilimle yapsan, ne oluyor? Onun tam faydasını o yüzden nefisin tezkesi noktasında elimizden geleni yapalım. Nefis tezkesi gerçekten çok önemli Müslümanlar. Yani özellikle bu mübarek fırsat ayını değerlendirerek de nefislerimizin kurtuluş ermesi noktasında elimizden geleni yapalım. Allah Azze ve Celle nefislerimizi bize yardım etsin. Rabbim Müslüman tüm İslâm ve Müslümanlara yardım etsin. Allah Azze ve Celle dünyanın tüm doğusunda ve batısında cihat eden, ilahi kelimetullah olarak cihat eden, Müslüman bümün kardeşlerimizin, mücahit kardeşlerimizin yardımcıları olsun. Hastalarına şifa versin, şehitlerine kabul etsin, ailelerine sabır versin. Allah Azze ve Celle de biz onlara ilhak eylesin. Allah Azze ve Celle tüm mazlum, fakir, ihtiyaç sahibi Müslümanlara yardım etsin. Allah Azze ve Celle'den dileğimiz bizi burada buluşturduğu gibi Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Havz-ı Kevser'in başında inşallah bizi buluşturur. Tuhaneke Allahümme ve Hamdik. Eşhidu an la ilahe illa bilsafirdu atulik. Ve, ve akhir davanna elhamdülillahi rabbil alemin. Fakir misalah.